إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 20 Mart, 20 Mart 2010 Cumartesi Umdetül Fıkh şerhi derslerimizin birinci dersi. Şimdi bundan önce dersleri takip edenler bilir seri, bir seri yaptık Umdetül Fıkh'ta. Muvaffak olamadık yarım kaldı. İkinci seriye geçtik. Onu da yarım bırakıyoruz. Sebebi artık görüntülü olduğu için dersler bundan sonra en baştan almak zorunda kaldık. Öyle talep geldi. Hayır olur inşallah. Ee, İbn-i Kuda e, fıkıh derslerimizin, yani umdetül fıkıh dedik, fıkıh derslerimizin ilk dersi bugün. Tabi bu fıkıh dersimiz, biz bunu dedik de, az önce söylediğimiz gibi yaptık. Önceki günlerde yaptık. Müellifini tanıttık. Kitabı tanıttık. Dileyenler or oralara müracaat edebilirler. Oradaki e, onunla alakalı derslere, kasetlere müracaat edebilirler. Mevcut. O yüzden bu e, Direkt kitaba giriş yapacağız biz inşallah. O yüzden müellifi tanıtmaya hacet yok. Kitabın usulünü tanıtmaya hacet yok. Bunların hepsini biz tanıttık diğer derslerde. Dileyenler eski umdetül fıkıh şer, e, şerhi serilerimize bakabilirler. Oradan müellif kimdir, hayatı kimdir, okuttuğumuz kitap kimdir, neyin bu. Sadece burada kısa bilgi babından şunu deriz. İbn-i Kudame Rahimallah kendisi Hanbeli alimlerinden. Okutacağımız metininde Hanbeli metini Tabi biz onunla iktisar etmeyeceğiz, yetinmeyeceğiz. Diğer de tabi ki değineceğiz. Tamam. Ee, şimdi inşallah kitaba giriş yapalım. Buyur ahiye. i̇bn Kudame Rahimullah diyor ki Taharet kitabı. Şimdi İbn-i Kudame Rahimullah diyor ki kitab tahara Taharet, kitabı. Şimdi ahireler. Fukahaların büyük bir kısmı ve muhaddislerin büyük bir kısmı kitap telif ederlerken kitaplarına taharet başlıyorlar. Taharet yani abdest, sular, hayız, nifas bu türlü konuları içerir. Gusül, mes bu türlü konuları içeren bir kitaptır. Bir baptır. Kitab-ı tahara. Şimdi dediğimiz gibi fukahaların çoğu kitap kitabına nasıl başlar? Taharet kitabıyla başlar. Çoğu. Peki bunun kendilerine göre tabi sebebi var. Ancak Sebebe geçmeden önce şunu diyoruz. Bazı fukahalar baktığımızda kitaplarında başka baplarla başlarlar. Şimdi onlar kim ve neyle başlamışlar onlara geleceğiz. Kitaplarına taharetle başlayanlara çeşitli itirazlar sunulmuş tarihte. Mesela diyorlar ki keşke bazı fukahalar kitaplarına taharet kısmıyla değil de namazla başlasaydı. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in menheci budur diyorlar. Muaz İbni Cebeli bir gün Yemen'e yolluyor Allah Resulü, vali olarak. Diyor ki, ey Muaz, senin gittiğin topluluk, ehli kitap bir topluluktur. فَلْيَكُنْ اَوْوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَا إِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اَوْوَلُ وَاَا اَوْوَلَ مَا Onları çağıracağın, davet edeceğin ilk şey, şahadetü en la ilahe illallah olsun. Eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse, onlara bildir, فَعَلِمْ اَنَّ اللّٰهُ افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْ Onlara haber ver ki Allah gece ve gündüz içinde onlara 5 vakit namazı farz kılmış. Yani bak Müslüman'ı İslam'a girdikten sonra neye emret diyor? Namazı değil mi? O yüzden bazı fukahlar diyor ki keşke Keşke alimler, bazı alimler kitaplarına taharetle değil de Nebisa Sallem'in Muaz ibn Cebel'e verdiği bu menheçle başlamış olsalardı. Yani ne? Namazla başlamış olsalardı. Ancak allah Alem bunun e, ilmi bir yönü var tabi. Ancak bu tam e, mu muhakkak değil. Yani taharetle başlayanlar Allahu u Alem daha doğru yaptılar. Neden? Çünkü taharet zaten neyin anahtarı? Na namazın anahtarı değil mi? Yani namazdan önce zaten fiili olarak direktmen, otomatikmen ne gelir? Taharet gelir değil mi? O yüzden Allah subhanehu ve teala da ne diyor? يَا اَيَهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا كُمْتُمْ اِلَى السَّرَاتِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman ne yapın? Yüzlerinizi yıkayın ve abdesti anlatıyor. Bak namazdan önce ne fiili var? Abdest fiili var. O yüzden alimlerin çoğu zaten neyle başlamış? Abdest. Diyorlar ki biz zaten namaza giriş yapmadan önce abdestle girmek zorundayız. O yüzden fakihler, alimler kitaplarını kitaplarındaki mevzuları serd ederken sıralamaya çok dikkat etmişler. Tamam Sıralamaya çok dikkat etmişler. Bunlar alim. Mesela baktığımızda İmam Bukhari Rahimullah da. E, fıkıh bablarını başladığı zaman ilk başladığı bab hangisi? Fıkıh babı, taharet babı. Fıkıh ba fıkıh kitabında başladığı eee e, ilk bab hangisi? Taharet babı. Mesela e, İmam Malik. İmam Malik rahimeullah büyük alimlerden. Muvatta'yı yazarken dikkat edin. Kendisi neyle başlıyor? Muvatta'yı babu mevakiti's salah, namaz vakitleri babı ile başlamış Muvattas'ına. Onun da kendine göre mantıki bir gerekçesi var, sebebi var, ilmi bir düşüncesi var bu tertibi sıralarken kendi kitabında. Neden? Şimdi bu İbn-i Kudame bâb-u mevâkît dedi salâh dediğinde, yani namazın vakitleri bâb dediğinde, kitabı dediğinde. Şimdi yakıyım, kişiye asıl vacip fıkıhta neyle başlar? Kabirde sorulan soruyla da alakalı. Neb-i Sallallahu aleyhi ve Sallallahu aleyhi ve Sallallahu Ee, Yemen'de irşad ettiğinde ona söylediği sözle alakalı ilk muhatap, asıl muhatap nedir? Namaz, doğru mu? Biz dedi ki fakihler tahareti namazın önüne almış. Sebep? Çünkü fiil olarak zaten taharet namazdan önce gelir. İmam Malik ise namazın vaktini hepsinin önüne almış. Taharetten bile öncecik etmiş. Neden? Çünkü taharet anca ne zaman farz olur? Vakit girdiğinde. Anladın? Yani o fakihler tabir sahihse biz mesela konferanslarda olsun, seminerlerde olsun, aramızda yaptığımız muhabbetlerde, derslerde olsun her zaman söylediğimiz bir cümle var. Biz bedevi usulü anlatırız. Yani hurra usulü, tamam? Yani böyle bir ilmi tertibe dikkat etmeyiz, kullandığımız cümleleri ilmi olarak ser seçmeyiz. Seçemeyiz. O o melekeye sahip değiliz zaten. Ama fakihler böyle değil. Kullandıkları cümleleri, kitaplarındaki tertipleri devamlı ne yapmışlar? Devamlı serdetmişler. İbn-i Kudame Rahimullah ne diyor? Kitab-u Taharet. kitabı. Şimdi Taharet lugatta El-Nazafetu ve-Nazahetu minel-Ekzari l-Hissiyeti vel-Maneviyeti Manevi ve hissi kirlerden manevi ve hissi kirlerden temizlenmek arınmak, kaçınmak uzak durmak demektir. Lugatta budur. Yani hissi ve manevi. Mesela hissi kirlerden temizlenmenin ismine Taharet denir. Hissi kirliler nelerdir mesela? Mesela idrar, hissi bir e, kirliliktir dinen. Veya büyük pislik, hissi bir kirliliktir dinen. Veya bir görüşe göre ney? Kan, hissi bir kirliliktir. Bir kişi bundan temizlendiği zaman lügaten ne denir? Bu adam taharet üzeredir denir. Veya manevi pisliklerden temizlenmeye de lügatla ne denir? Taharet denir. Mesela manevi pislik ne olabilir? Mesela şirkten arınma gibi. Veya hasetten arınma gibi. Gıybetten e, şey e, yani e, kinden mesela. Ne yapmak? Arınmak gibi. Bunların da hepsine ne denir? Taharet. O zaman taharet neymiş? Kısaca kim anlatacak? Taharet. Taharet maddi ve manevi pisliklerden te temizlenmek. temizlenmek. Ve uzak durmak. Maşallah. Mesela e, hissi temizliği örnek. Hissi temizlik mesela evet. Neden temizlenmek? İdrar. Mi? İdrar'dan temizlenmek. Manevi? Manevi mesela kalbin hastalıkları olur. Haset. Tamam. Hı. Bunlardan ne yapmak? Kalbin hastalıkları hasetten veya şirkten. Bunların hepsi nedir? Manevi pislik. Bunlardan bir insan temizlendiği zaman bu insanın fiiline ne denir? Taharet. Taharet. Tamam. Bu lügaten böyle. Şimdi dini manası. Islahi e, manası. Yani şer'i terimi. Vallahi ahiler yani Benim şahsen kendi ilmi uğraşımda, beni hayatımda en çok terleten mevzulardan bir tanesi bu. E, taharetin ıslahı manası. O kadar çok ıslahı manası var ki birbiriyle çelişen, e, çakışan. Bu da neden kaynaklanıyor? her mezhebin taharetteki kendi kabul ettiği bazı fıkıh görüşlerin sonucu olarak ıslahı ortaya koyuyorlar ve otomatik olarak zaten ihtilaf çıkıyor. Ama vel ilmu indallah, ilim Allah'ın katında. Benim kalbim şu ana kadar mutmain olduğu ki kat'i değil bu mutmainlik. Allahu alem irtifa'ul hadet ve ma fi ma'nahu ve zevalul habet. allah alem bu benim şu ana kadar kalbimi meyletti. Tabi bizim kalbimizin meylettiği, bizim tercih ettiğimiz, biz bunları diğer umdetül fıkıh serilerimizde söyledik. Biz tercihli değiliz. Ben şu anki derste veya bundan sonraki derslerde tercih ettiğim görüş bu derken kastım ne? Bunu diğerki derslerde takip edenler bilir. Ben bazı ilim ehlinin dizinin dibinde oturmuşum. Onların tercihi. Ben onların tabir sahibi seneyiyim. Mukallideyim. Tamam? Veya e, tabi olanım diyeyim, tamam mı? Şimdi Allahu alem irtifaul mâ hades ve ma fi manahu ve zavalul habes. Ne demek bu? Hadesi kaldırmak. Hadesi ve bunun manasına gelen, hadesin manasını, hadesi kaldırma manasına gelen şeyi kaldırmak ve Hades'in zail olması. Budur ıslahın. Tekrarlıyorum. Taharet ıslahın ne? Hades'i kaldırmak ve bunun manasına gelen şeyi kaldırmak. Nedir bu anlatacağım. Ve Hades'in zail olması demektir. Bakın şimdi akayım. Türkçe mantıkla bakın. Bir insan Hades'i şimdi ilk cümlesini alalım. Bakın. Buraya bakalım şimdi. Hades'i kaldırmak Hades'i kaldırmak ve manasına geleni kaldırmak. Ve e, Hades'i yani necaseti diyelim. Necaseti izale etmek. Taharet ıslahı olarak Bu. Tercih ettiğimiz. Şimdi nedir bu akıver? Hadesi kaldırmak. Şimdi bir insan hades nedir önce? Ya büyük hades ya da küçük hades vardır. Yani büyük hades ne? Cünüplük hali. Küçük hadesi nedir? Abdestsizlik hali. Bunlardan bir tanesini kişi kaldıracak. Bu fiile ne denir? Bir, kişi, bir insan gusül aldığı zaman veya abdest aldığı zaman bu insanın bu fiiline ne denir? Hadesi kaldırdı denir. Değil mi? Bu adam kendi üzerinde bulunan hadesi ne yaptı? kaldırdı. buraya heh. Şimdi Hades nedir? Önce onu bir açalım biraz. Hades cünüplük hali veya ne Abdestsiz. Abdestsizlik hali. Kişi gusül ettiği zaman veya abdestsizse abdest aldığı zaman bu Hades'i ne yapmış oluyor? Kaldırmış, Kaldırmış oluyor. Değil mi? Kaldırmış oluyor. Şimdi Hades'i kaldırmak kısmı burası. Peki bir insan diyelim ki denize girdi. Dalmak, daldı denize girdi. Çıkarken bütün bedeni ıslandı mı? Islandı. Sonra çıkarken aklına geldi. Ya dedi ki ben nasıl şimdi denize girdim her yerim ıslandı. Her yerim ıslandı ben bunu abdestten sayım. Değil mi? Nasıl her yerim ıslandı ben bunu abdestten sayım. Girerken abdeste niyet etmemişti. Öylesine bir denize havuza daldı girdi çıktı. Çıkarken dedi ki ben bunu abdestli sayayım Bu insan abdestli midir? Bu tarife göre abdestli midir? Bu tarife göre. Bu tarife göre habdest, abdestli değildir. Neden? Bu adam hadesti kaldırdı mı? Kaldırmadı. Neden? Çünkü bu adam havuza girerken, denize girerken niyet etmiş miydi abdesti kaldırmaya? Etmemişti. Tamam. O zaman abdesti kaldırmak cümlesinde biz Türkçe mantıkla baktığımız zaman şöyle bir ince nokta var. Hadesi kaldırmak yani kaldırmak için ne var burada? Niyetlenme var. Tamam. Niyetlenme var ve abdestten önce... Abdest alma fiilini gerçekleştirmeye azmetme var. Tamam o yüzden Hades'i kaldırmak diyoruz. Ama işte bu mesele Hanifiler, bu Hanifiler tarifin bu kısmında mukarebet ederler. Neden? Çünkü Hanifilere göre bir insan mesela top oynadın, terledin, geldin, dedin ki bir duş alayım, bir duş aldın. Duş aldıktan sonra hiçbir niyetin yok ama abdest gusule. Sadece bir serinlemek için bir duş aldın. Sonra aklına geldi, aa dedin ki ben nasıl az önce duş aldım ve bütün abdest uzuvlarım ne oldu? ıslandı. Ben bunu abdestten sayayım. Bu hanifilere göre olur. Çünkü hanifilere göre niyet şart değil. Onlar tartışılacak. İkincisi bakın necaseti kaldırmak mı diyoruz? Pardon, pardon. İzale etmek değil. İzale ya, tam tam büyük bir hata. Yani bu cümle yaptığımız büyük bir hata. İzale etmek değil. İzale etmek değil. İzale olması. Bakın izale etmek ile izale olması Arasında Türkçe mantıkla ne fark var? İzale etmek kişinin kendi fiili. İzale ediyorsun bir şeyi. İzale olması... Sebep he, kişinin fiiliyle olmayabilir. Yani herhangi bir yağmur gelmiştir, bir pisliği getirmiştir ne olur? İzale olmuştur. Tamam Şimdi bu çok ilmi bir mevzu, ince bir mevzu. Bunun semereleri çok var ama biz buraya girmiyoruz. Tamam, sadece kısaca bu bilgiyi verdik. Karışık da gelebilir. Buraya şimdi girmiyoruz fazla. Tamam, bunu kaba olarak bileceğiz sadece irtifâ'ul hadesi ve mâ ma fî mânâhi ve zavâlü khabesi. Taharet budur. Şimdi bunu anlattıktan sonra bütün bunları anlattıktan sonra hades ikiye ayrılır. Hades. Ney? Büyük hades, küçük hades. Büyük hadesi nedir? Cünüplük hâli. Tamam? Küçük hadesi nedir? Abdestsizlik, Abdestsizlik hâli. Bunları kaldırdığın zaman ne yapmış oldun? Taharet gerçekleştirmiş oldu Tamam. Peki hades nedir? Hades. Büyük hades, küçük hades bey. Hades nedir? vasfun kaimun bil beden ve yemne o mineh salati ve mimma tuştaratu lehut tahara. Bedende kaim olan, bedende var olan, namaz ve namaz gibi kendisi için taharetin şart olduğu ibadetlerin yapılmasını engel teşkil eden vasıftır. Yani düşünün bir taharet bir vasıftır. İnsanın bedeninde olur. Şey, hades bir vasıftır insanın bedeninde olur ve namaz ve namaza benzeyen bazı ibadetleri ne yapar yapmaktan evet. engeller. Çünkü neden? Diyoruz ki hades vasfın bir vasıftır. Yani hissi bir şey değildir. Ama necaset hissi bir şeydir. Bir insan bu odaya girse cünüp. Hepimiz şu insanın dış görünüşüne bakarak cünüp olduğunu anlayabilir miyiz? Veya abdestsiz olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız değil mi? O yüzden diyoruz ki bedende kaim olan bir vasıftır sadece. Tamam, bu vasıfı biz bilmiyoruz. Yani bu vasıfı hissi olarak ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Necaset ise bellidir. Yani adamın üzerinde necaset varsa ne yaparız? Onu görürüz. O zaman necasetle Hades'i ayırdık mı? Necasetle Hades'i ayırdık. Hades bir vasıftır. İkiye ayrılır. Cünüplük ve abdestsizlik hali gibi. Veya kadının hayız hali gibi. Veya kadının nifaz hali gibi. Tamam. Bunlar nedir bunlar? Hades vardır üzerinde. Şimdi o zaman namaz kılan bir insan için iki şey şart. Bir, hadesten taharet, iki necasetten taharet. Yani hadesten temizlenecek ve necasetten temizlenecek. Hadesten nasıl temizlenecek? Üzerinde gusül e, cünüplük olmayacak ve abdestsizlik olmayacak. Yani bir boy abdesti olacak kendisinde, gusül abdesti olacak. Bir deney namaz abdesti olacak. Bir deneyden kaçınacak bu adam necasetten. Namaz kılan için necaset. Üç yerden necaset kaldırılır. Birincisi bedeninden. İkincisi elbisesinden. Üçüncüsü namaz kılacağım mekandan. Burayı da anladık. Bütün baştan beri saydığımız şeylerin hepsinin delili Maide suresini 6. ayeti. Baktığınız zaman Allah subhanehu ve teala gusülden bahseder. Büyük tarih, küçük tarihden, hepsinden bahseder. Tamam Bu delildir. Evet Akhil ne diyor Mevlif? i̇bn Kudame Rahimullah diyor ki suların hükümleri babı. Evet Rahimullah diyor ki suların hükümleri babı. Şimdi İbn-i Kudame Rahimullah taharet kitabın içerisinde sular kısmını zikrediyor dikkat ederseniz ilk olarak. Taharet kitabı dedi sonra ne dedi? Sular babı. Şimdi taharetin altında bir sürü bablar var. Sular babı, teyemmün babı, hayız babı, nifas babı, gusül babı, mesler üzerine mesletme babı vesaire bir sürü bablar var ama bütün babların önüne ilk olarak hangi baba aldı? Suların babı. Neden? Çünkü taharet için dersin başında söyledik. Öncelikli olan şey nedir aslında? Namaz için taharet. Taharet için de öncelikli olan şey nedir? Söz konusu sudur. O yüzden sular kısmını ne yaptı? Ön aldı. Bu bir. İkincisi mi? Elif Rahimullah ne demişti? Babu Ahkam el-Miyah. Suların hükümleri babı. Bak suyun hükmü babı demedi. Ne dedi? Sular dedi çoğul Biz buradan ne anlıyoruz? müellifin işareti var. Sular demek ki kısım kısım. Tamam. O yüzden onu ön aldı. Evet. Ahi buyur. Ne diyor müellif? İbnül Kudam'ı Rahimullah diyor ki su temiz yaratılmıştır. Rahimullah diyor ki su temiz yaratılmıştır. Huli kalma utahuran. Tamam. Su temiz yaratılmıştır devamı. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. temizler. Evet. Ne diyor Mu'elif Rahim Allah? Huli kalma utahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdâfi ve necaset. Hadeslerden ve necasetlerden ne yapar? Temizler. Nedir bu cümle? Şimdi su huli kalma utahuran. Su temiz yaratılmıştır. Hangi su? Asıl üzerine baki olan, kalan su temizdir. Yani gökten inen su, yağmur. Yerden biten su, deniz suyu, pınar suları vs. akarsular. Bunların hepsi Asıl yaratılış hali üzeredir. Doğru mu? Hmm. İşte bu sular nedir diyor müelif rahimullah? Temiz. Temizdir. değil mi? Delil Enzelna mine semai ma'en tahuran. Biz gökten temiz su indirdik. Hmm. Yunezzilu aleykum mine semai ma'en liyutahhirakum bih. O gökten size su indirir. Sizi bununla ne yapmak için? Temizlenmek için. Şimdi yutahhiru mine el ehdâsi ve necaset. Bu su ne yapar? hadeslerden ve necasetlerden temizler. Hadeslerden nasıl? Nedir bu hadesler? Yani gusül yani cünüplük halini kaldırma ve abdest yani abdestsizlik halini kaldırma. Bu işe yarar bu su başka ve necasetlerden ne yapar? Temizler. Yani bedeninde namaz kılacağın yerde elbisen de bir necaset varsa bu su ne yapar? Bu su e, temizler. Ancak bu konu tabii bu konuda ilim ehli icmaet etmiştir. Ehli sünnet alimleri fukahalar Bu konuda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Suyun temiz olup temizleyici olduğunda ne yapmışlardır? İcma etmişlerdir. Tabii burada bu icma hakkında bir تنbih var. تنbih noktası var. Şimdi İbn Rusd rahimehullah, Bidayetül Müchte diyor, e, Bidayetül Müchtehit'te diyor ki eserinde. Alimler diyor, asıl üzerine yaratılmış bütün suların temiz ve temizleyici oluş, oluşu hususunda icma etmişlerdir diyor. Bütün alimler. Ancak deniz suyu hariç. Ancak deniz suyu hariç. Ee, ilk dönemde sahabelerin döneminde bir ihtilaf olmuş deniz suyuyla alakalı. Ancak İbn-i de dediği gibi ki İbn-i Rüşt burada isabet etmiştir. İcma vardır suyun temiz ve temizleyici olduğunda ancak deniz suyu hariç diyor. Çünkü diyor ilk asırda, ilk dönemdeki sahabe dönemini kastediyor. İhtilaf olmuştur. Ancak bu ihtilaf şazdır. Yani orada muhalefet edenler ki bu e, Abdullah bin Amr bin el-As'tır ve İbn Ömer radıyallahühum ter. Başka sahabeler de var. Bunlar muhalefet etmişler. Bunlardan sahih gelen nakiller var. Bunlar deniz suyuyla abdesti caiz görmüyorlar. Ancak bunlar şaz düşmüşlerdir. Neden? Çünkü bu sahabelerden sonra gelen bütün asırlarda fukahalar icma etmişlerdir ki deniz suyu temizdir. Bununla Dört mezhep başta olmak üzere ve diğer bütün fukahalar deniz suyunun ne ne yapmıştır? Temiz olduğunu söylemişlerdir ve taharetin giderileceğini söylemişlerdir. O yüzden bu sahabelerden sonra icma bağlandığı için, münakid olduğu için bunlar şahs kalmışlardır. O yüzden bir insan sorarsa ümmette icma var mıdır deniz suyunun temiz olduğuna? Deriz ki evet icma vardır. Dese ki İbn-i Ömer, Abdullah Am i̇bn Amr İbn-i, Al İbni, Amr İbni Az ve diğer sahabe, bir iki tane daha sahabenin, ihtilaf ettiklerine ne deriz dendiğinde deriz ki onlar icmayı bozmamışlardır çünkü kendilerinden sonra icma ne olmuştur icma münakid olmuştur o yüzden ehli sünnet arasında bu konuda ne var İcma var İbn-i Abdülberrahim Allah mesela icmayı zikretmiştir ve başka alimler de ne yapmıştır icmayı zikretmiştir yine İbn-i vesaire icmayı zikretmişlerdir yine Fethul Kadir, İmam Şefkan vesaire oralara da baktığımızda bulunan hepsi neyi zikretmişler ahi kicık zikretmişlerdir. tamam o yüzden zaten İbn Ömer radıyallahu an diyor ki et teyemmumu ahabbu e ileyye eee e min el eee min el vudu'u el bahr diyor ki benim eee teemmüm etmem bana deniz suyundan abdest almaktan deniz suyla abdest almaktan daha sevimlidir der mesela İbn Ömer rah radıyallahu anh. ama dediğimiz gibi bu şaz kalmıştır Baktığımızda Ebubeyt'in Ebubeyt Kasım bin Selam'ın tehrinde yine İbn Ebî Şeybe'nin musannafında falan bu rivayetleri görürüz. Sahih olarak gelmişler de Yine Abla İbn Amr İbn El As Ebubeyt Kasım bin Selam ondan sonra e, İbn Ebî Şeybe ve sair bu rivayetleri sahih olarak zik ederler. Bunlardan gelmişler. Tamam mı? Bazı rivayetler. Tabii bunların kendilerine göre delilleri de var. Onlardan sonra gelen alimler acaba bunlar hangi delile dayanarak deniz suyuyla abdest almayı kere görmüşler. Delilerini zikretmişler ama tabi bu uzun bir münakaşa buna girmiyoruz. Delilerin hepsi zayıf. İşte denizin altında su var. Suyunuz, şey Denizin altında ateş var. Ateşin üzerinde su var. Sonra tekrar ateş var. Sonra tekrar su var. O yüzden abdest alınmaz şeklinde rivayetler var. Gelen ama bunlar zayıf. Mın Bir sürü illet var rivayetlerde. Ee, o, o yüzden diyoruz ki zaten ne? Şans kalmışlardır. Evet Ahi devam. İbn-i Kudami Rahimullah diyor ki suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Evet. Müellif Rahimullah ne diyor? فَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَا اِنْ غَيْرِهِ Yani gayrilme. Buradaki ha damir maya döner, suya döner. Yani ne? Suyun dışındaki akıcı sıvı şeylerle taharet hasıl olmaz. Ahi tahareti iki kısmı ayırıyoruz. Bakın. Başta da söyledik. Necasetten taharet, yani necasetten temizlenmek, başka ve hadesten ne yapmak? Temizlenmek. Hadesten temizlenmek nasıl olur? Kim söyleyecek? Hadesten temizlenmek, cümrütlük halinin giderilmesiyle, yani güsülle, güsülle ve abdestsizlik halinin giderilmesiyle. Necasetten taharet nasıl olur? Beden, beden elbise ve namaz var. kılınacak yer temizlenmek. Bundan temizlendiğin zaman bunun ismine ne denir? Necasetten taharet. Diğerine hadesten taharet. Şimdi müellif o zaman burada cümleyi nasıl kurmuş oluyor? Fela tehsulut tahâretu bi in gayri. Su dışında başka bir şeyle ne? Taharet ne olmaz? Hasıl olmaz. olmaz. Yani e, müellif ne demiş oluyor buradaki İbn-i Kudame Hanbeli mezhebi? Diyor ki su dışında herhangi bir sıvı şey düşün. Mesela ne olabilir? Örnek temiz. Çay. Çay. Meyve suyu. Portakal suyu. Süt, değil mi? Bal, çamaşır suyu, değil mi? Bunlarla ne? Hades'ten taharet hasıl olmaz. Yani bunlarla su bulamadığın zaman veya su olsa da bulamadığın zaman da bunlarla ne gusül alabilirsin, ne de ne? ne de abdest alabilirsin. Yani diyelim ki çölde gidiyorsun. Yanında bir tane term termusta çay var. Çay da bozulmuş ama su da bulamadın. Şimdi su bulamadın. Su bulamadığın için o çayla mı abdest alacaksın? Alabilir misin? Yoksa teğmüme gitmen mi şart? Çay da bozulmuş, soğumuş. Tamam. İsraf da olmaz. Yani abdest alırsan. Mesela. Su? Su bulamadın. Su bulamadın. Baş, e, elinde başka sıvı maddeler de var. Bir sürü sıvı madde var elinde. Bu sıvı maddelerle abdest alabilir misin? Veya gusül edebilir misin? Yoksa bunları terk edeceksin. Teğmüm alacaksın. Yani... Suya göre değişmez mi? Yok böyle bir ayrım yok. Sadece ne biz hariç o gelecek. Şimdi Şimdi işte bunu anlatıyor. Diyor ki taharet sıvı şey dışında su dışında başka sıvı bir maddeyle aklınıza ne gelirse gelsin. Hadeden taharet hasıl olmaz. Yani ne gusül edebilirsin ne de abdest alabilirsin. Cümleye bakın. Taharet hasıl olmaz dediğinde hadesten taharet ve necasetten taharet diye ayırdı mı? Ayırmadı, değil mi? O zaman Hanbeli mezhebine göre Necasetten taharet de alamazsın sudusunda bir şeyle. Yani bugünkü elimizde bulunan aksiyon, kosla, çamaşır, suyu vs. Bunların hiçbiriyle pislik temizleyemezsin. Su şart. Tek başına. Tabi tek başına. Su dışında. Suya da karıştırmanın mümkün değil. Çünkü suyun vasfını değiştir, temizleyici olmaz. Onlar gelecek zaten ileride. Anladık suyun dışında baş, yani suyun suyun dışında elinde hangi sıvı madde olursa olsun bununla ne hadesten taharet yapabilirsin neden ecasetten taharet ne gusledebilirsin ne abdest alabilirsin ne bedenini temizleyebilirsin ne yeri temizleyebilirsin ne elbiseni temizleyebilirsin hiçbirini yapamazsın. Şimdi o zaman mevzu iki kısma ayrılıyor. 1. iki kısımda ele alacağız. Öncelikle hadesten tahareti ele alalım. Yani suyun dışındaki sıvı bir şeyle hadesten taharet hasıl olur mu olmaz mı? Tamam mı? Suyun dışında bir şey. Örnek çay, süt. bunun dışı Bunlarla su bulamadığın zaman veya su olsa bile fark etmez. Abdest alınır mı veya gust edilir mi? Edilmez mi? Şimdi ümmet icma etmiştir ki, bakın ümmet icma etmiştir ki su dışındaki başka sıvı şeyler ile taharet olmaz. Hades'ten taharet olmaz. Suyun dışında Başka hangi sıvı madde düşünürseniz düşünün. Taharet olmaz. Yani bir insan çayla alırsa abdesti geçersiz. Çayla guslederse abdesti geçersiz. Çamaşır suyla abdest alırsa abdesti geçersiz. Sütle abdest alırsa abdesti geçersiz. Tamam. Sadece nebiz hariç. Nebiz yani hurma üzüm şırası. Sadece bunda ihtilaf etmişlerdir su dışındaki sıvı maddeyle. Yani şafiler, hanefiler, hanbeliler ve malikiler icma etmişlerdir ve diğer bütün ümmet icma etmiştir. Suyun dışında hangi sıvı madde söylerseniz söyleyin bununla hadesten taharet ne olmaz? olmaz? Olmaz. Necasetten taharete birazdan geleceğiz. Konumuz şimdi ne? Hadesten taharet. Sadece ne biz hariç. Yani ne biz ne? Yani üzüm şırası, hurma şırası bunlar. Ne biz hariç. Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf var. Yani ne bizle abdest veya gusül alabilir misin? Alamaz mısın? Sadece bunda ihtilaf var. Şimdi Şafiiler, Malikiler ve Hanbelilere göre su dışındaki başka bir sıvı madde ile kesinlikle ne taharet hasıl olmaz. Su dışında yani ne biz bile olsa sen onun abdest alırsan abdesin geçersiz. Peki bunların delili ne bu cumhur ulemanın? Yani bu cumhurun da görüşüdür. Tamam Bunların delili ne? Diyor ki Şafiler, Hanbeliler -han -han ve Malikiler Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Bakın, Maide suresinin ayetlere dikkat edin abdest ayetlerine. Felem teceddume en feteyemmu. Su bulamazsanız ne yapın diyor? Temim. diyor. Eğer temimden önce başka bir sıvı madde olsaydı. Yani bunlar diyorlar ki bakın, Allah azze ve celle su bulamadığımız zaman direkt olarak bize teyemmüme işaret ediyor, doğru mu? Hı hı. Su bulamadığımız zaman. Şayet temimden önce abdest veya gusül alınması Ee, caiz olan bir şey olsaydı onu zikrederdi. Doğru mu? Evet. Değil mi? Su bulamadığımız zaman direkt ne itiyor? Teğmüm. Eğer teğmümden önce abdestin mümkün olduğu bir şey olsaydı ne yapardı? Onu zikrederdi. Halbuki su bulamadığımız zaman ne diyor? Teğmüm diyor. Demek ki su bulamadığınız zaman direkt teğmüme gitmek zorundasın. Başka bir şey arayamazsın. Başka bir şey hakkın yok. Tamam. Ancak hanifiler ne, de, ne diyor dedik? Ne bizle alabilirsin diyorlar. O zaman mevzu tabir sahhesi 3 kısma ayrıldı. Bir, icma ettikleri kısım. nokta. 2. ihtilaf ettikleri nokta. İcma ettikleri nokta ne? Bütün ümmet icma etmiştir ki su dışındaki başka sıvı şeyle abdest alınmaz. Ancak ikinci kısım hariç nedir o? Ne biz hariç. Ne bizde 3 mezhep, Malikiler, Hanbeliler ve Şafiler aynı ilki gibi söylüyorlar. Ne diyorlar? Caiz değil. Abdest alamazsın. Hanefiler ne diyor? Nebizle diyorlar ki, diyorlar ki hayır. Biz de sizin diyorlar ki cumhura yani Hanifiler diyorlar ki Malikilere, Hambellere, Şafilere. Biz de sizin gibi su dışında başka bir sıvı şeyle taharet olmaz. Caiz değildir diyoruz. Ancak nebiz hariç diyorlar. Su bulamadığımızda nebizle abdest almamız caizdir diyorlar. Çünkü elimizde bizim diyorlar delil var diyorlar Hanifiler. Delil şu İbn Mesud radıyallahu an Mekke'den e, Mekke'den cin hadisesinin olduğu gece. Cin hadisesinin olduğu gece. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın cinlerle iş, iş, iş, iştigal ettiği gece. E, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'la beraberdi. İbni Mesud radıyallahu anh. diyor. Beraberdi. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam İbni Mesud'u bırakıp gidiyor bir yere. Sonra dönüyor. Döndüğünde tabi sabah namazı vakti. Diyor ki e, yanında diyor e, su var mı diyor. İbni Mesud radıyallahu anh diyor vallahi yanımda İçinde nebiz olan bir tastan başka hiçbir şey yok diyor. Nebiz olan ne? Bir tastan başka hiçbir şey yok diyor. Bunun üzerine Nebis sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... Un ve ma Hurma ne güzel bir yiyecek... E, olup suydan temizleyici bir sudur diyor. O zaman Nebis sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapmış oldu? İbn-i Mesud radiyallahu anh benim yanımda nebizden başka bir şey yok dediği zaman... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyle vasıfladı onu Hurma güzel bir yiyecektir Suyu da nedir Temizleyici. Temizleyici bir sudur O yüzden diyorlar ki bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Burada ne yaptı Hadis Ebu Davud'da var diğer sünenlerde de var Tamam Burada nebizle caiz olduğunu gördü diyorlar. Bir de bir grup daha var alimlerden Mesela İmam Evzai ve Hasanul Basri Onlar da diyorlar ki Şimdi Hanifiler ne zaman nebizle ables alabilirsin diyorlardı Su bulamadığın zaman değil mi Cumhur ne diyordu? Su bul bulma fark etmez alamazsın sudan başka bir şeyle. Hasan-ül Basri ile İmam-ül Evza'i hepsinden ayrı bir menheciz izliyorlar. Diyorlar ki su olsa bile nebizle yine de abdest alabilirsin. Yani suyun var yanında nebizin de var. Bu da muhayyersin. Direkt nebizle alabilirsin. O zaman Hanifilerden ne fark oldu bunların? Yani İmam Evza'i ile Hasan-ül Basri'nin. Hanifiler ne diyordu dedik? Su bulamadığın zaman nebizin varsa o zaman abdest alabilirsin. Hasan-ül Basri, İmam-ı Evzai İmam vs. bunu ayırmıyorlar. Diler ki hayır elinde su da olsa ne olur? Sen yine nebizle alabilirsin serbestsin. Muhayyersin ikisi arasında. Tamam. Ancak bu konuda raci olan görüş Allahu Alem Cumhur'un görüşü. Yani malikilerin Hanberilerin ve Şafi, Şafilerin ve diğer Cumhur ulemanın görüşü burada tercih edilen görüş. Çünkü az önce zikrettiğimiz gibi bakın Allah subhanehu ve teala ayette ne buyuruyor? Kalam tecedu maen Doğru mu? Su bulamadığınız zaman ne yapın? Temim. Eğer nebiz caiz olsaydı temimden önce zikredilirdi. Değil mi? Halbuki Allah Subhanahu ve Teala su bulunur bulunmaz bizi ne yapıyor? Temime irşat ediyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Es-sa'idut tayyib, es-sa'idut tayyib ve vudu'ul muslim fe in Diyor ki temiz toprak Müslümanın neydir? Su bulamazsa dahi Müslümanın neyidir? Abdestidir. Fe izâ vecedel mâ fel yumissehû Suyu bulduğu zaman onu hemen ne yapsın? Derisine değdirsin. Yani kullansın onu kastediyor. Şimdi e, ahiler Toprak neymiş? Su bulamadığın zaman neymiş? Senin abdestinmiş. O zaman su bulamadığın zaman direkt toprak Muhatabımız oluyor. Bizim abdestimiz direkt ne oluyor? Toprak maddesi oluyor. İşte bütün bu delillerden biz anlıyoruz ki suyun dışında başka bir sıvı şeyle abdest hasıl olmaz. Tabi ama şimdi şöyle bir işgal gelir. Hanifilerin delillerine nasıl cevap vereceğiz bu konuda? Hanifiler İbn-i Mesud radiyallahu anh rivayetini getirdi. Şimdi Hanifilerin deliline gelince Cumhur diyor ki bunlara, Müslim'de bir müslimde bu rivayetten daha güçlü bir rivayet var bu sünenlerdeki. Hani i̇bn Mesud'un rivayeti neydi? Su yok. Nebis Aleyhisselam diyor yanında su var mı? O da diyor vallahi Nebi'z var. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurma güzeldir diyor. Su temizdir diyor. Suyu temizdir diyor. Şimdi bu rivayet zayıflığı sahili tartışılmış. Ancak bundan daha güçlü rivayet var Müslim'de. İbn Mesud radıyallahu an o gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le soruluyor o gün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber miydi diye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizden hiç kimse o gün peygamberle değildi diyor. Kendisi de dahil. Ve ben o gün peygamberle olmayı isterdim diyor. Demek ki İbni Mesud radıyallahu anh o günle bir salat-ü selam ne değil. Çünkü elimizde daha güçlü rivayet varmış şimdi. O yüzden diyoruz ki bu kıssa merdud. Redd olunan bir kıssa. O nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Mesud'a yanında su var mı dediği kıssa. Merdud, reddolunan redd bir kıssa. Zayıf, zayıf bir hadis. Yani e, hadis hadisi sen... eee senet yönünden vesaire güçlü bile saysan e eğer sahih'indeki yani Buhari'müslim'deki bir rivayet diğer sünenlerdeki hadis usulünde kaydeder, fıkıh usulünde de kaydedir. Sünenlerdeki rivayetle çak çakışırsa hangisi ön alınır? Buhari'müslim'deki. Tamam? O yüzden Müslim'e baktığımızda İbn Enes e İbni Mesud radıyallahan o günle bir sallallamla beraber değil. Şimdi son kısım eee şimdi konunun diğer bir kısmı olan necasetten taharete geçelim. Son kısım şin necasetten taharet. Şimdi biz dedi ki su dışında müellif rahimallah o cümleyi bir daha oku aynı cümleyi. İbn Kudame rahimehullah der ki suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Suyun dışındaki fela tahsulut taharatu bima'in gayril ma' gayrihi yani. Suyun dışında başka bir şeyle ne taharet hasıl olmaz. Hangi taharet Hadesten taharet olmaz ve necasetten Kesinlikle. taharet olmaz. Hadesten tahareti ne yaptık? Anlattık, geçtik. Şimdi geriye kaldı su dışındaki herhangi bir sıvıyla necaseti gidermek. Yani elbisende, bedende veya namaz kılacağım bir mekanda bir pislik var. Bu pislik idrar olabilir, büyük pislik olabilir, bir rivayete, bir görüşe göre kan olabilir. Kan pis mi değil mi? Onu münakaşa edeceğiz. İleriki derslerde. Tamam Şimdi bu konu bu konuya gelelim. Şimdi yine şafiler, şey malikiler, şafiler ve hanbeliler diyorlar ki su dışında başka bir şey ile necaset giderilmez. Yani diyelim ki senin bedeninde bir pislik var. Çölde de yanında çamaşır suyu var. Veya çay var. Veya portakal suyu var. Üzerinde de bir pislik var. Namaz kılman için o elbiseydeki o pisliği veya mekanda namaz kılacağın mekandaki o pisliği gidermek zorundasın. Diyorlar ki o sıvı şeyleri kullanamazsın anladın. Kullanamazsın. Yani su dışında hiçbir sıvı madde gidermez. Hatta e, bugün işte hanımların, kadınların evlerde işte çamaşır suyu veya ne bileyim yere bir pislik isabet ettiğinde kostladır, aksiyondur bu türlü maddeler çıktı. Biliyoruz. Bunlarla temizlenmeleri caiz değil oluyor bu görüşe göre. Bu biraz işgal. Alakalı. Şimdi bunlar diyorlar ki neden? Diyorlar ki bizim elimizde delil var. Kim diyor bunu? Malikiler. Hanbeliler, şafirler. Elimizde delil var diyorlar. Su dışında başka bir şeyle temizlik hasılı olmaz. Nedir o delil? Mesela meşhur hadis. Bukhara Müslim hadisi. Nebis Sass bir gün bir Arabi'nin birisi geliyor. Mescide bir köşesine idrarını pisliyor. Sonra ne işte sahabeler onu zeccir ediyor. Vesaire kıssanın sonunda ne diyor? Nebis Sassü subbu bu bevlil a'rabi zenuben min ma' Arabi'nin bevline ne yapın diyor bir kova su dökün. Bak diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini almak da nedir? Vaciptir. Allah subhanehu ve teala diyor ki atıyor Allah'a Allah ve atıyor Rasul Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Demek ki Resul bir şey itaat emrederse yapmak zorundayız. Resul de burada ne emrediyor? Suya emrediyor. Yine e, Ebu Bekir'in kızı e, Esma radiyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hayız kanından vesaire sorduğunda ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu? ona? Ona hudduhi ve kurusihi summa gselihi bilme. Onu çitile ovala en son ne yap? Suyla yıka. Bak yine Nebise Selam ne emretti? Suyla. O, o zaman diyorlar demek ki suyun dışında başka bir şeyle ne? Taharet hasıl olmaz. Hanifilere göre ise ve bunu İbni Kayyim da tercih eder. İbni Teymiye de bunu tercih eder. Mu asırlardan birçok alim de tercih eder. İbni Huseymi'nin gibi vesaire Diyorlar ki hayır. Hayır. Suyun dışında başka sıvı maddeyle eğer bu madde temizleyici özellik taşıyorsa necasetten taharet ne olur? Caiz olur. Yani bir pisliği suyun dışındaki başka bir sıvı maddeyle temizlemen mümkün şer'an caizdir. Tamam. Ee, racih olan görüş de bu Allahu u Alem. Hanifelerin görüşü burada. Yani sıvı bir maddeyle su dışında başka temizleyici sıvı bir maddeyle pisliği giderebilirsin. Neden şimdi? Ahi? Bakın bunların delillerine Peki biz nasıl cevap veriyoruz? Cumhurun delillerine Yani Hanefiler İbni Kayyımı İbni Teymi, İbni Hüseymin vs. Bunların Delillerine nasıl cevap veriyorlar? Şimdi bakın mesela bunların delillerinden Arabi hadisini alalım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Subbu, subbu ala bevlil a'râbi İzenûben minme Arabinin ne? İdrarına bir kovası dökün Şimdi Allah e, Türkçe Mantıkla da bakın cümleye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdülkadir Burada emri Suyun dökülmesine mi, yoksa pisliğin temizlenmesine mi? Pisliğin temizlenmesine. Pisliğin temizlenmesine. O yüzden burada İslam'da kastedilen pisliğin temizlenmesine, şimdi buna Muharra'cun mehra'cal galip denir. Bakın usulde bir kayda var. Nedir Muharra'cun mehra'cal galip? Bir toplumda e, zaruri olarak kullanılan bir şey var veya yapılan bir olay var. Sen onu o toplumda meşhur olduğu için zikrediyorsun sadece. Yoksa illa onu kastettiğin için değil. Buna muharracın mehracel galip denir. Bu ne demek? Şimdi ne bir sosyallemden düşünebilir mi? Ya Arabi'nin bevline ne yapın? Bir kova süt e, bir kova çay dökün. Bir kova portakal suyu dökün. Bir kova e, bal dökün. Yani her neyse. Temizleyici bir madde sıvı. Yani böyle demez tabi. Tabi ki su diyeceğiz. Çünkü o günkü insanların kullandığı madde nedir? Su. Yani buna muharracın mehracel galip denir. O anda galip olan, galiben kullanılan şeyin isminin zikredilmesidir. Mesela örnek. Bak orada... Bir tane meal var, onu aç. Ee, Nisa suresi 23. ayeti bir aç oku inşallah. Nisa, Nisa. Nisan. Daha geride o taraftan. Nisa, Nisa suresi. 23. ayeti bir aç oku. Muharra'cın mehracal galip Ne Onu örnek vermek için mesela. Çok var Kur'an'da. bakayım bir Muharra'cın mehracal Heh, oraya oku sesli oku. Analarınız Biraz daha sesli. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup Evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Bak bize neler haram kılınmış? Bir sürü şey sayıyor. En son ne sayıyor? Evlerinizde bulunan kızlarınız. Yani hanımlarınızın kızları. Ne demek bu şimdi? Benim ben birisiyle evleniyorum. Ama o, o kadın, o hanım benden önce evlenmiş ve benden önce evlendiği kocasıyla ne olmuş? Bir kızı olmuş. O da bana ne? O kız onun kızı. Bana haram. O yüzden eşlerinizin kızı diyorsun, kızınız demiyor. Tamam? Diyor ki bak Ama hangi kızlar o? Tam oraya oku bakayım. Eşlerinizin anaları kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarımız. Evlerimizde bulunan o zaman üvey kızlarımız bize haram bulmuş. Peki benim evimde bulunmazsa üst katta birisinin evinde kalsa bu. Hükmü nedir bunun? Evlenmem helal mi bununla? Niye evlerinizde dünya mı Allah subhanahu teala? Şey i̇şte i̇şte muharracun Mehraca galip. Yani bir insan şöyle diyemez ya Benim şimdi bir tane evim var ama üvey kızım benimle kalmıyor, babaannesinde kalıyor veya benim hanımın kendi evi var orada kalıyor. O yüzden ben onunla evlenebilirim ve onun nikahı alabilirim. Çünkü Allah Kur'an'da evlerinizde bulunan diyor. E bu üvey kızım benim evimde bulunmuyor, benim evimde kalmıyor, başka bir evde kalıyor. O zaman ben onunla evlenebilirim diyebilir misin? Diyemezsin çünkü o genel olarak toplumda örfen nedir? Eğer sen bir hanımla evlendiysen kızı da ne yapar? genelde seninle beraber kalır. Yani senin evinde kalır. O yüzden evlerinizde bulunan demiş Allah. Yoksa e, evlerinde bulunmadığı zaman evlenebilirsin manasına gelmez icmaen. O yüzden bu mekha, muharracun mehracel galip Kur'an ve sünnete çoktur. Mesela Allah subhanehu ve teala ne diyor? Faizi kat kat ye menbiyesi gelip diyebilir mi? Bu ayete göre kat kat değil de küçük küçük faiz yesen katlanmadan caizdir diyebilir mi? E, diyemez. Yani, diyemez. Diyen ya. ya, olur yani ama. Yani yok Ya diyen olabilir o ayrı da e, ona, ona reddiye çok da. Şimdi bu ayete göre ele aldığında he, baktığın zaman ne diyor Allah subhanehu ve teala? İşte bunların hepsi muharracun mehracel galip. Kur'an'da sünnette o kadar çok vardır ki. Mesela ana babaya of demeyin. Birisi diyebilir mi? Ben püf diyebilirim. Bakın e, Türkçe mahallerin hemen hemen çoğunda belki de hepsinde bilmiyorum. Ana babaya of bile demeyin der. Orada bile kelimesi yoktur halbuki Arapçada. Tamam O yüzden zaten bazı zahirler İbni Hazım gibi of diyemezsin ama ah dersin, püf dersin diyor caiz. Çünkü ayette of yasaklıyor. Anladın mı? Şimdi burada ayette of demeyin. Yani ne? Genel olarak bir insan kızdığı zaman en çok ne der? Uf. Of der. Yani Kur'an'da sünnette o kadar çoktur ki muharracın, mehracel galip. Ve bunların hepsi fukuh usulüyle alakalı işte. Uf, usul de olmadığımı mümkün değil rivayetler anlamak. Selefin fehmine dönmediğin zaman mümkün değil ahiler. Tamam Buraya da dikkat edeceğiz O zaman diyoruz ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve su dökün muharracun mahracal gâlib. Yani ne dersin Nebi sallallahu Ne bekliyorsun yani? o yüzden diyoruz ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asıl vurgulamak istediği o arabinin veya o hayız kanının izali olması. Yoksa illa suyu kullanman değil, tamam? O yüzden e, talebenin fakih olması lazım. Yani böyle usulü yakalaması lazım. Eee O yüzden diyoruz ki allah Alem burada raci olan görüş, Hanefilerin görüşüdür. Çünkü dinde istenen akiler bakın necasetin giderilmesidir. Necasetin giderilmesidir. Bakın burası çok önemli. Şimdi bir insan neden su kullanır? Şeriat necaseti gidermek için neden suya irşad eder insanları? O pislik giderilsin diye. Ya sen pisliği başka bir maddeyle giderildikten sonra, giderdikten sonra dinin senden istediği o pisliği kaldırmış gibi. Oluyor musun, olmuyor musun? Oluyorsun. Yani diyelim ki bugün bir insan diyor ki burada bir pislik var. Ben çamaşır suyuyla bu pisliği kaldırdım. Veya çayla kaldırdım, sütle yıkadım, bunu kaldırdım mesela. Bir insan geliyor diyor ki hayır sen Nebüs suyu emretmiş. Anladın mı? Suyu emretmiş. E sen de süt kullandın o yüzden elbisen hala pis sayı sayılır. E pis kalk pislik kalkmış. Nasıl pis sayılacak? E yok işte üzerinde. Biz her zaman demiyor muyuz ittifak ettiğimiz kaydı el-hukmu yedurumâ illetihi vucudenu ademen. Hüküm her zaman hükümün varoluşu veya yok oluşu içindeki illete göre değer kazanır. Eğer illet varsa hüküm vardır. İllet yoksa hüküm yoktur. Yani nedir illet burada? Pislik illeti. Kalktığı zaman yoktur. Yani bak şimdi buraya elbisenin şu gömleğin kolunu düşün. Buraya bir pislik isabet etti. Birisi geldi makazla kopardı bu kolu. Bakın şurayı attı. Bu gömlek temiz midir? Niye temiz akı? E gitti. E şimdi birisi gelip diyebilir mi? Ya sen suyla yıkamadın, gömlek hala pis sayılır. Diyor. Diyemez. Şimdi mesela bu malikilere, hanbelilere, şafirlere sorsak. Diyebilir misiniz? Bir, şu gömleğin kolunda pislik varsa, birisi gelip şu gömleğin kol tarafını koparıp atsa bu gömlek hala pis midir? Ne diyecekler? Ne diyecekler? Temizdir. Niye temizdir diyeceğiz? E suyla yıkamadın ki ne diyecekler bize? E gömleğin artık kolu yok, pislik gitmiş. Ha biz de diyoruz ki demek ki burada illet illet neymiş? Pisliğin var olup veya yok olması. Demek ki pislik gittiği an murat ne olmuştur? Hasıl olmuştur. O zaman bu pisliği biz çamaşır suyla yıkadıktan sonra ve bu pislik kalktıktan sonra illet ne? O hastalık ne? Kalkmıştır. Olay o zaman ne? Otomatikmen bitmiştir. Çünkü dört meseben de arasında ittifak ettiği kayda var. El hukmu ya duruma, illeti vücudan ve adama. Bir konu hakkında illet varsa vardır yoksa hüküm yoktur kalkar. Bu çok şeyde böyledir. Bir insanda iman hasreti varsa o adam mümindir hükmü alır. Yoksa küfür varsa mümin hükmü o andan kaldırılır. Yani illete göredir değer. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allahu Alem burada raci olan ne Raci olan ne Burada Hanefilerin görüşü. Çünkü biz yine rivayetlere baktığımızda birçok nas görüyoruz. Birçok nas görüyoruz ki mesela... Su kullanmadan pisliğin giderildiği sahabe döneminde bile. Mesela Nebi S.A.V. ne diyor? İzâ zeheb e'hadukumul helâ'e fel yedheb bi selâseti ehcâr. Fe innehâ tujziyû an. Sizden bir selâ'ya gittiğinde üç taşla gitsin. Bu ona caiz gelir diyor. Şimdi taşla sen e, dübürünün halkı kısmında bulunan pisliği taşla temizliyorsun. Doğru mu? Nebi S.A.V. ne diyor? Üç taş caizdir. Su kullandın mı? Caizdir dedi. Bak demek ki illa pisliğin giderilmesi için ney? Su şart değildi. Yine Ummu Seleme radıyallahu anha Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yerde sürtülen bayanların elbisesini sordum da. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yutahiruhu ma ba'dehu yani o kara parçasında onu isabet eden o elbiseye pislik isabet ediyor. Yürüdüğü zaman o yine yere sürtmeye devam edecek ki o elbise. Sonraki gelen kara parçası yani toprak onu temizler diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Suyla mı oldu temizlik? Yani görüyorsun İslam'da birçok şey var. O yüzden Nebis Aleyhisselam ümmüselemeyi işgal oluyor. O da şimdi muttaki sahabe kadınları. Diyor ya, ya Resulallah elbiselerimiz var bizim. E biz yerde yürüdüğümüz zaman yere sürtüyor. E şimdi ya bu yerde bir pisliğe isabet etmesi etmişse? Nebis Aleyhisselam ne diyor? Olsun. Sonra sen yürümeye devam edeceksin ya. Sonra yine yere sürtünecek. Sonra gelen toprak. Ne olacak? Onu temizleyecek. Yani şu kalemin şurasına bir pislik isabet etti yürürken. Senin haberin yok. ama Devam ediyorsun yürümeye. Sonra gelen toprak bunu ne yapacak? Güzel. E temizleyecek. Bu bedehi bir şey. Zaten biz bugün temin bile almıyor muyuz toprakla? Peki bu suyla mı oldu bu temizlik? Güzel. Yok suyla olmadı. Yani bütün birçok yönden bunları reddiye veriyoruz. Muharraçın mehraçel galip kaydesiyle reddiye veriyoruz. Başta zikredik. El-hukmu yedurma illetihi vücuden ve ademen. Hüküm, illetin varlığıyla, yokluğuyla, değer kazanır kaydesiyle bunlara reddiye veriyoruz. Ümmü Selemi hadisiyle bunlara e, reddiye veriyoruz. İstecimar hadisiyle bunlara reddiye veriyoruz. Ve daha birçok şeylerle bunlara ney reddiye veriyoruz. Yine bunlara bakın ahi son bir e, cümleyle yani son bir kaydeyle e, bunlara cevap daha verelim. Ondan sonra dersi bitirelim. Bakın şimdi buraya bir kayda alalım. Şimdi e, bakın bunların getirdiği delil mesela subbu ala bevlil arabiyi zenuban min Bak hakan kardeşim sen de dikkat et. Burada ince bir nokta var. Tamam? Şimdi bak. Nebi Aleyhisselam ne buyurdu? Subbu ala bevlil ahrabiyi zenuban mimma. Arabinin bevline bir kova su dökün. Bunlar dedi ki Nebi Aleyhisselam su demişse bir suyun dışında başka sıvı madde kullanamaz, doğru mu? Evet. Diyorlar yine Esma radiyallahu anh'a ne dedi? Sunmak, vasih, sunmak, bilmâ, bilmâ. Çeşitli rivayetler var. Yani sonda ne yap? Suyla? çitili o hayız kanını elimsene isabet eden. Şimdi hep suyu emretti diyorlar Nebise Sassü Vesselam. Şimdi bak, bu hadiste, hadislere bakın, bu hadiste suyun dışında başka bir şeyle temizleyemezsin lafzı var mı? Yok. yok. Doğru mu? Lafzı yok. Bakın buna ne denir? mantık Şimdi... İslam'dan aslarda fıkıh usulünde bedehi bir kayda var. Çok önemli. Mantık ve mefhum olayı. Bakın nedir mantık, nedir mefhum? Şimdi Türkçe mantıkla bakalım. Çocuğuma diyorum ki bakın oğlum, sına eğer sınavı geçersen sana oyuncak alırım. Eğer sınavı geçersen sana oyuncak alırım. Şimdi buraya bakalım. Eğer, bu cümleyi Türkçe mantıkla bakın. Eğer sınavı... geçer sen sana oyuncak alırım. Tamam. Şimdi bu hadisin mantuku nedir biliyor musun arkadaşlar? Mantuku burada dursun. Mantuku nedir? Mantık bu laf kendisi. Laf sın kendisi şu. Bütün bu kelimelerden oluşan bu orijinal haline ne denir? Cümlenin mantuku denir. Mantık. Mantık neymiş? Cümledeki lafızların bizzat kendisi. Şimdi bu mantıkunda, bu cümlenin mantıkunda. Oğlum, sana, e, oğlum sınavı geçersen sana oyuncak alırım cümlesinde. Sınavı geçmezsen sana oyuncak alırım lafzı var mı mantık olarak? Yok. Yok. Mantıkunda var mı? Yok bak. Görebiliyor musunuz? Hı. Ama manasında var mı? Hı. Mana olarak var. Yani ne demiş oluyorum? Geçmezsen, değil mi? Almam. Heh, yok. Geçmezsen almam mana olarak onu söylemiş oluyorsun. Çünkü zaten geçmezsen alsan bunu söylemenin ne faydası var ki? Bana ne niye geçeyim ki? Zaten babam alacak bana demiş olur. Şimdi geçmezsen mes-sen almam. Bakın. Eğer sınavı geçersen sana oyuncak alırım cümlesinin mantığında. Yani lafsın bizzat kendisinde. Geçmezsen almam diye bir şey var mı? Yok. Ama mana olarak içeriyor mu? içeriyor İşte buna ne denir manaya? Mefhum. Mefhum. Şimdi o yüzden diyoruz ki, bu cümlenin, üstteki cümlenin mantukunda, Oğlum, sınavı geçersen sana oyuncak alırım var. Ama mefhumunda geçmezsen, Almam var. Çünkü bu anlaşılıyor mefhumundan. Tamam mı? Mefhumu nedir, mantık nedir anladık mı? Mantık lafsın bizzat kendisi. Mefhum ise lafızdan anlaşılan mana demek. Tamam Bakın. Şimdi bu hadis e, Arabinin bevline su dökün veya hayız kanımı suyla temizle şeklindeki rivayetler. Sadece suyun temizlenmesi suyla temizleneceğine delil getirmişti değil mi bu üç mezhep? Evet. Peki getirdikleri delil ne de, ne demiş oldular? Bunlar suyun dışında başka bir şeyle temizlenmez. temizlenmez. Peki suyun dışında başka bir şeyle temizlenmez manası. Bu hadislerin mantukunda mı var, mefhumunda mı var? Yani Arabi'nin bevline bir kova su dökün. Mantıkunda mı var, mefhumunda mı var? Mantık. Kim söyleyecek? Mefhumunda var. Hani sudan başka bir şeyle temizlenmez diyor mu Nebi Sallallahu Aleyhi Vellem? Ve e o zaman mantıkunda yok. Neyinde var bu lafızların? Ama bunu yazalım ki anlaşılsın. Bak şimdi. Arabi'nin bevline bir kova su dökün. İdrarına diyelim. İdir. Bir kova su dökün. Doğru mu? Şimdi bunlar ne diyor? Bu hadise göre su dışında başka bir şeyle temizlik olmaz. Şimdi bu hadisin lafzında su dışında başka bir şeyle temizlik olmaz diye bir şey var mı? Yok. Mantukunda. Yok. Mefhumunda var sanki değil mi? Mefhumunda yani su kullan suyun dışında başka bir şey... Kullanma. O zaman mefhumunda var bu. Doğru, doğru mu? Evet. Şimdi bunu aklınıza tutun. Ümmü Seleme radıyallahu anh yerde sürünen elbisesini sorduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ona? Ondan sonra gelen bölüm ne yapar o elbiseyi? Temizler. Temizler. Peki su, o hadiste suyun dışında başka bir şey yani Ümmü Seleme'nin bu hadisinde suyun dışında başka bir şeyle temizlik hasıl olur manası. Hadisin mantıkında mı var? Mefhumunda mı var? Mefhum. Mantıkunda var. Hadisin resmen mantıkunda. Bakın şimdi Ümmü Seleme'ye ne diyor? Şimdi Ümmü Seleme'ye bakın. Bir şeyleri karıştırıyorum dediğini anladın mı? Bak Ümmü Seleme, Ümmü Seleme, Seleme. Nebisa Selem ne diyor? Temizler. Ne temizler? Yer. Yer temizler diyor değil mi Nebisa Selem? Şimdi yer temizler cümlesinde suyun dışındaki başka bir şeyle Taharet hasıl olur. Hadisin mantıkunda yok mu? Var. Mantıkunda var bizzat. Doğru mu? Mantıkında. Bir de Mantıkunda var. Çünkü ne diyor Nebis Aleyhisselatü Vesselam? Yürüdüğün o bölüm ne yapar? Temizler diyor. Bak suyun dışındaki başka bir şey temizliyormuş demek ki. Hı. Anladık? Demek ki Ümmü Seleme'nin hadisinin mantıkunda, Ümmü Seleme hadisinin man veya isticmar hadisinin, taşla temizlenme hadisinin mantıkunda ne var? Su dışında başka bir şeyle temizlik, Oluyor. E, Arabi'nin, o Bedevi'nin Mescide işemesi hadisinde Ne var? Mefhumunda ne var? Su dışında başka bir şeyle Temizlenebilecek mi var? E, su dışında başka bir şeyle temizlenmez var. Arabi'nin hadisinde. Evet. Bedevi'nin hadisinde suyun dışında başka bir şeyle Temizlenmez var. Çünkü emrediyor su dökün diye. Evet. Ümmü Sele Mefhumunda var değil mi bu Bedevi hadisinin? Arabi hadisinin mefhumunda. Anladık? Burayı kim anlatacak? Herkes gülüyor. Cesaret yok. Kısa bir tekrarlıyorum. Ders bitiyor. Son iki dakika zaten. Bakın. En son Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelen bedeviye ne diyor? bedevini Bedeviye ne diyor? Onun idrarına kova su dökün. Kova su dökün. Yani sudan başka bir şey kullanmayın manası var gibi. Bu mefhumunda var hadisin değil mi? Çünkü lafzında lafzında yok. Manasında var. Ümmü Seleme'nin rivayetinde neyi var? Mantukunda bizzat lafzın kendisinde ne var? Suyun dışında başka bir şeyle temizlik hasılı olur var. Evet. O zaman mantukla mefhum çatışırsa mantuk mefhum'a mukaddemdir. Fukuhusunda kaydedir. İzat-ı aradar mantuk ma'al mefhum kuddimel mantuku alel mefhum. Yani sonuç... Mantukla mefhum çatışırsa mantuk mukaddemdir. Neden? Çünkü bize, bize lafzın aslı ilgilendirir. Bizi lafzın aslı ilgilendirir. Lafızdan anlaşılan uzak mana değil. O yüzden e, inşallah önümüzdeki ders kulletin hadisi var. Orada mantık ve mefhumu daha çok açacağız. Belki daha iyi anlaşılır. O yüzden diyoruz ki burada raci olan Hanifilerin görüşüdür. Yani su dışında başka sıvı maddeyle temizlik hasıl olur. Yeter ki o pisliği giderici özelliğine sahip olan bir madde olsun. Allahu alemü sallallahu alemü bine Muhammedin ve aleyhi sahbihi ecmainin.